Merhaba sevgili dinleyiciler, AI Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Kömeçoğlu, bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız, yapay zeka ve iklim değişikliği. Bu konuyu konuşmak için iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında uzman olan Ayşe Demir bizlerle. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk Yavuz Bey, davetiniz için teşekkür ederim. Bu önemli konuya dikkat çekmek gerçekten çok önemli. Ayşe Hanım, öncelikle iklim değişikliğinin günümüzdeki durumu hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. İklim değişikliği dünya genelinde sıcaklıkların artmasına, buzulların erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor. Bu durum ekosistemleri ve insan yaşamını olumsuz etkiliyor. Yakın zamanda dünyada birçok iklim kaynaklı olay yaşandı. Yapay zeka bu olayların çözümüne nasıl katkı sağladı? Evet. Maalesef yakın zamanda birçok doğal afet yaşandı. Örneğin, Avustralya'daki orman yangınları sırasında yapay zeka, yangınların yayılma hızını tahmin ederek acil müdahale ekiplerine yardımcı oldu. Ayrıca, su baskınları ve kuraklık gibi olaylarda da yapay zeka, hava tahminlerini ve risk analizlerini daha doğru yaparak zararları minimize etmeye yardımcı oldu. Bu gerçekten etkileyici. Özellikle enerji verimliliği konusunda yapay zeka nasıl bir katkı sağlıyor? Yapay zeka, enerji tüketim verilerini analiz ederek gereksiz enerji kullanımını tespit edebilir ve optimize edebilir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunda da önemli rol oynayabilir. Peki Ayşe Hanım, sürdürülebilirlik için başka hangi yapay zeka uygulamalarından bahsedebiliriz? Tarımda verimliliği artırmak için yapay zeka kullanımı, su kaynaklarının yönetimi, akıllı şehir çözümleri gibi birçok alanda uygulanabilir. Bu sayede hem çevresel hem de ekonomik olarak sürdürülebilir çözümler üretebiliriz. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz Ayşe Hanım. Son olarak dinleyicilerimize iklim değişikliği ile mücadelede nasıl katkıda bulunabileceklerine dair bir mesaj vermek ister misiniz? Tabii ki. Herkes küçük adımlarla büyük değişiklikler yapabilir. Enerji tasarrufu yapmak, geri dönüşüme önem vermek ve sürdürülebilir ürünleri tercih etmek bu konuda atılabilecek basit ama etkili adımlar arasında yer alıyor. Çok teşekkürler Ayşe Hanım. Değerli dinleyiciler, AI Podcast'in bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.